Muhterem efendim, Toktamış Hoca diyaloğun önü kesilmeseydi Türkiye bugün çok daha farklı bir konumda olacaktı diyor. Siz de bu tür çalışmaları hazmetemeyenlerin marjinal azınlıklar olduğunu ifade buyuruyorsunuz. Bu azınlıkların bu kadar geniş kesimlerde etkili olmalarını neye bağlıyorsunuz? Her kelimeyle alakalı belki bir şey demek icap eder. Toktamış Hoca... Farklı bir kültürün insanı, farklı bir kültür ortamının insanı çocuğu olsa da duruşu yiğitceydi. Kim bilir esbab açısından cene her gayleye, her felakete karşı bazı kimseleri böyle sütre siper yaptığı gibi belki o müstakim anlayışta olan insanlara da bazı daha olumsuz şeylere karşı bir sütre yapmış olabilir. Çünkü hiç tavrını değiştirmede, hep ciddi durdu. Duruşu oldukça inandırıcıydı. Ben daha sonra da televizyon programlarını seyrettim, dinledim. Yani ne daha önceki tavrı, ne görüştüğümüz zamanki tavrı, ne de daha sonraki tavırlar arasında bir farklılık görmedim. Bir farklılık vardı. Onun kendisi gibi düşünüyor görünen insanlarla farklı düşüncesiydi. Farklı oradaydı. Ve bunu yer yerde ifade ettiği, o mülazası da doğru konuşuyor. Öyle konuştuğu sürece de hep doğru konuşacak demektir. Benim mülazalarım önemli değil. Fakat onun dışında mülazam olmadı. Hatta çatlayan rüya fiinde ben bu mülazayı seslendirmeye çalıştım. Dokuz masalarda keşke o hoşgörü ve diyalog sürecine kırılmasaydı o. Çünkü öyle mütereddit ve müteahirler... Hatta bizim daire içinde bulunan insanlardan daha terbiyeli, daha saygılı. Herkesinden oturup, seslerini götürüp dinleyen insanlara şahit olun ben orada. Hep arz ederim yani bir gün operadan bir kadın gelmişti. Ben oturduğum konuşuyordum, böyle konuşuyordum. O da böyle sağ tarafın o kanepeye oturmuş. Sorulan sorular, verilen cevaplar, bidayette ben o dikkatimi çekmedi. Fakat neden sonra baktım ben ne zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namı celilini ansam o sallallahu aleyhi ve sellem diyor, baktım. Yani bunlar çok önemli şeyler. Hiç unutmam ben Yeşilçam'ın yine birisi otelde, işte bir otel toplantısı vardı. Onların kendi saygıları, kendi terbiyeleri ve kendi saygı ve terbiye anlayışlarına göre onu icra ediyorlardı, ortaya koyuyorlardı. Ben oradan geçerken hemen durdu. Sizin bildiğiniz yeşil çanın çok büyüklerinden bir kadın öyle yaptı. Şimdi bunlar o diyalog adına çok önemli adımlardı. Müteredditti bunlar, müteahhirdi. Bir kısım endişeleri vardı, kuşkuları vardı. Acaba ne derler, ne ederler? Bize nereye çekmek isterler? Bize nasıl bakarlar? Bazı şeyleri yüzümüze mi vururlar filan münazaları vardı. Ama o kısa zaman için, işte o bir iki senelik süre içinde çokları gördü ve anladı ki, önceki fikirlerimiz neyse sürecin devamı sırasında yine düşüncelerimiz aynıydı, daha sonra da aynı olacak demekti. Ama işte o çatlayan da çamurat, iz bırakır, zihinlerde bir kısım teşeviş olduğu muhakkakta. Daire içindeki samimi, böyle yürekli duran insanlarda bir sarsıntı olmadı ama, fakat şöyle böyle irtibatını sürekli devam ettirmeyen ve Allah'la münasebetini öyle kavi tutmayan insanlar da ister size yakın olanlar, isterse işte uzaktan bakanlar, iyi dönem itibariyle bunlarla görünebilir diyenler ve öyle bir noktada hani duranlar ki bazılar, bunlar bir felaket, bir tehlike söz konusu olduğu zaman çok yakında durmayan başıma bir şey açılır. Ama uzakta durmayalım. İyi şeyler de vaat ediyor olabilirler. İşte bu çerçevenin insanları. Bunlarda bir ürkme, bir iştinap oldu. Kırılan rüya da oydu. Eğer ilişmeselerdi ona, çok iyi gidiyordu. Fakat Türkiye'de çok önemli bir gelişme belli ölçüde dayısı engellendi, engellenmeseydi, bütün samimiyetimle toklamış hocanın. Bilhazalarını iştirak ediyorum. Türkiye'de pek çok kimse, bugün hala birbirinden nefret eden insanlar birbirlerini seveceklerdi. Çünkü sadece birilerini çağırıp yemek yedirme, gidip birilerinin çayını içme demek değildi yani. Birbirine karşı uçta sayılan yani, birbirlerine karşı ötekiler diyen insanların hemen hepsi ziyaret ediliyordu. Düşünün ki işte baba halde meşhur yani, en uçta görünen, bir kasteden bile bir dönemde randevu alınmıştı ama o sunucu kastenin başındaki insan gazetede insanlar birbirlerine düşecekler rica ediyoruz gelmeseniz şimdi filan dediler. Evet bu açıdan da herkese gidiliyor herkese görüşülüyordu iyiydi yani hem de Handiktin'in şu işte medeniyetler çatışması dinler çatışması kültürler çatışması hezeyanının kalplerde mahkes bulduğu bir dönemdeydi. Yani adeta bu bir kocaman yalandır, bir kurgudur bu falan. Onların yüzüne vurma gibi bir şey oluyordu, önemliydi. Evet, bir meselenin yani bu yanını görmek lazım. O hoşgörü ve diyalogun ifade ettiği şeyleri görmezlikten gelmek nankörlük olur. Ama onun içinde bazı hatalar olmuştur bize ait. Allah'la aramızda hatalardır, Allah bizi affetsin. Espri açısından hatalar olmuştur, üslup hataları olmuştur, onlar da bize aittir. Üslup hatalarda bazı şeyleri engellemiştir. Bize bir tecrübe olmuştur. Bundan sonra öyle bir imkan doğarsa ben dilerim arkadaşlarımız o mevzuda yeni hatalara girmesinler. Ne Allah'la aralarındaki münasebet açısından ne de insanlarla olan münasebetler açısından aynı hataları irtikap etmesinler. Allah da sahillerine bereket versin. Şimdi marjinal bir kesim dedim aslında. Belki çok zaman, her zaman öyle değil de çok zaman, böyle o küçük azınlıklar, gayrimemnunlar, bazı şeylere karşı hemen tepki gösteren insanlar çok defa hep azınlıkta olmuşlardır. İşte Frenkçi ifadesiyle marjinal kesim diyoruz. Bazen de böyle işte kas sistemine göre, kas sistemi var İslam dünyasında, hakim yani. O Hindistan'a mahsus veya işte Budist, Brahmanist, Hinduist bir dünyaya mahsus bir anlayış değil aslında. Oradan çıkmış ama bütün dünyayı işgal etmiş yani. Her yerde haşa ve kella, zatü ağzı, gözü, burnu, kulağı diyenler var ve tırnak farz edilenler de var. Biz o ülkede Necip Fazıl tabiriyle parya tırnaktan yaratılan kimseleriz yani. Öyle görüldük. Bir de işte öyle oligarşik bir azınlık var ülkede. Şimdi bu açıdan böyle o marjinal bir kesim işte boylu azındık, azınlık diyecekseniz deyiniz. Yani bunlar kendilerini her zaman taraftar da bulabiliyorlar. Bir o yönüyle. Bir de yaptıkları şey tahrip olduğundan dolayı işte çamur atıp iz bırakma gibi şeyler yaptıklarından dolayı Şubat soğuğunda gördüğünüz gibi yani. İşte diyelim tahir mutlu geliyor ama işte onun aleyhinde yazı yazan bir adamı öldürüyorlar. Kime mal edilir? Bildiğiniz gibi Türkiye'de 2-3 tane adam öldürüldü. Şöyle böyle belli, münasebetsiz münasebetlerden ötürü benimle irtibatlandırmaya çalıştılar. Ve hemen adam öldürüldüğü gün bir spiker çıktı televizyonda konuştu açıktan açıyor. Siz isterseniz 50 defa deyin ben bir karıncayı bir sineği heladan çıkarmak için yarım saat uğraşan bir insanım. Bir yılanın benim arkadaşımız kırdığı için ben aylarca konuşmadım. Ondan sonra konuştum mu arkadaşla hatırlamıyorum. Çok kıymetli bir arkadaştı. Bir canlının hayatının önünü kesmeye hakkınız yok. Her şeyi, herkes yaşama hakkına ait. Yaşama hakkına dokunulamaz. Biz insanların yaşama hakkını onların, vicdan hürriyetlerine dokunulmazlıktan bahsediyoruz. E başka hayvanların, başka canlıların yaşama hakkına dokunma iznini kim veriyor size? Şimdi siz istediğiniz kadar anlatın, hem müdellel anlatın bunları. Fakat onlar yine şöyle böyle bir kısım çok uzaktan münasebetler bulacak ve size isna edecekler, size yamamaya çalışacaklar orada gördüğünüz gibi. O da zaten işte onun şablonu yani ondan, o anlatılma, o vurgulanma çalışılıyor. Evet o azınlık böyle yaptılar, azınlık ama kararlı davrandılar. Yani kararlılık. Mümince bir sıfattır. İşin arkasını bırakmadılar. Mümince bir sıfattır bunlar. Aynı zamanda kurallarına göre yaptılar onu. Yalanın, dalavirinin dışında. Bu da kendine göre, kurallarına göre ise şayet iyi bir sıfattır onlar. Onunla dolayısıyla toplumun pek çok kesiminde müessil olabildiler bunlar. Oyunlarını oynadılar. Ve sizin cephenizde olan, sizin gibi düşünenler cephe tabirinden, büyük ölçüde tebakk ediyorum sizin gibi düşünenler sizinle aynı şeyleri değerleri paylaşan insanlar aynı civan merkezi sergileyemediler aynı kararlılığı gösteremediler burada bizim seyrettiğimiz şey bana çok sürpriz gelmedi yani onu planlıyorlardı Cenk Koray bir yerde dedi yani Demirel'e mesela Demirel çok kötü bir insan arkasını kestiniz onu çok kötü bir insan değildir Arkasını kesiniz Demirel. Çok kötü bir insan. Tamam. Mesela Halk Parti için şöyle diyemezsin Dinsiz diyemezsiniz. Hepsi kötüdür diyemezsiniz diyorsun. Halk Parti hepsi kötü diyorsunuz. Oysa ki ben bugünkü ben hatırlıyorum ki o konuşmada diyorum. Fusat Hazretleri'nin mülazasını ve ben onu aynı zamanda şeye de Hikmet Çetin Bey'e bayram günü evine ziyarete gitmiştim. Ona da anlattım. Dedim. İşin doğrusu ben hani bir yönüyle istifade açısından bir merbuhiyetin bir mensubiyetim olduğunu söyleyebilirsiniz ama ben temelde İslam dinine mensubumuzu zaten da istifade etmişim. Fakat siz kendinize böyle İslam'a kendine adamış insanlar içinde en yakın birini düşünüyorsanız ve düz zamandan daha yakını bulamazsınız çünkü diyor ki bu mesavi halk partinin bütünden mal edilemez ondan onların yüzde beşi ancak bunu yaptı diyor açıklayıcı kadar da söylüyorum. Onu. Ve başka dindarlar, cami imanları, müezzinler, hocalar böyle düşünmemişlerdir sizin için. Bu da hiçbir şey demedi bana burada. Şimdi siz bu mülazaya bağlı mülazanızı arz ediyorsunuz ama işte öyle gidiyor öyle intikal ediyor. İşte o oligarşik azınlık, o şirzimeyi kalil bunları değerlendirdi o gün yani. Bunlar efkarı belli ölçüde alt üst etti yani. Tesir etmediği insanlar oldu muhakkak. Kırım'da bir hadise çıkar. Hanlar hadise çıkarırlar. Devlet-i Ali'ye sarsılır. Koskocaman cihan devleti sarsılır. Canberdül kazali işte Suriye ve Mısır'da bir hareket başlatır. Kanuni döneminde de devlet-i Ali'ye bir kere daha sarsılır. Bunun gibi. Gördüğünüz gibi. Koskocaman Roma İmparatorluğu en güçlü olduğu bir dönemde orada İspartaküs diye bir adam şeyden kaçar, zindandan kaçar. Onlar klatriotör Vuruşuyorlar. İşte orada arkadaşını öldürmek istemez. Dolayısıyla onu öldürmek isterler, kaçar. Ne kadar şey varsa, işte pastildeki kaçkınlar gibi, hapishane kaşkın hepsini başına toplar, koskocaman rumba imparatorluğunu sarsar. İmparatorluk sarsılır yani. Bu açıdan kemal hassasiyetle gayri memnunlara fırsat verilmemeli ve böyle azınlıkların size karşı yapacakları tahribata göz ardı edilmemeli. Tek bir gayrimemnun olmamalı içinizde. Tek bir insan ayrılık gidip kendine göre bir yuva kurmamalı. Yuva hep aynı olmalı. Sizin takdir ettiğiniz yuvalar olmalı. memnunluğa fırsat verilmemeli. Bu aynı zamanda azınlıkların yapacağı tahribatta göz ardı edilmemeli. İşte orada öyle göz ardı edilmemesi gerekli olan bir tahribattı. O azınlık öyle bir tahribat yaptı. Üstad Hazretleri değişik yerlerde ifade ediyor, tahrip esheldir diyor. E, şeytan da onların yanında aynı zamanda onlara fikir veriyor. Sonra birikmiş bir kin ve nefret vardı. Bu birikmiş ve bir kin ve nefret, onlarda kötülük yapma adına değişik stratejik düşüncelerin oluşmasına, gelişmesine sebebiyet vermişti, vesile olmuştu. Onların hesabına işe yaramıştı o kin, nefret sürekli, hep oturup kalkmış. Acaba nasıl bitiririz bu işi diye düşünmüşlerdi. Ve o günde kullandılar onu. Fakat ne bizim gücümüzde, kuvvetimizle, ne müessriyetimizle alakası yok. Cenab-ı Hakk'ın inşallah hizmetin geleceği adına bir bağışlaması diyeceğim ben onu. Bir inayeti oldu, bir riayeti oldu, bir kelaheti oldu, bir vekaleti oldu. Cenab-ı Hak bir kısım küçük sarsıntılar yaşansa bile fakat bu iş bitti mülazasına hiç kimse girmedi.